إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول وما بعد هذا بزم اختلاط قنمز دوامي دير An-ebi ve sellem Bundan önceki derslerimizde dikkat ediyorsanız ve hatırlıyorsanız ilk başta Kur'an-ı Kerim'den Ahzab Suresinden ve Nur Suresinden bazı ayetler sunmuştuk. Yani örneğin mesela Nur Suresinin 30 ile 31. ayetinde Allah Celle diyor ki kullil mu'minina yauddu min apsarihim kad annadurki ve kullu'l mu'minati yahdudna min apsarihin Burada Allah celle celaluhu erkeklere ve kadınlara gözlerinizi haramdan sakındırın ve ferçlerinizi koruyun derken burada kadınlar ve erkekler artık ister birbirleriyle akraba olsunlar tabii ki bu akraba akrabalık eğer nikahları birbirine düşüyor. Örneğin teyze kızı, dayı kızı, amca kızı, baldız, malız falan filan bu tür şeyler. Ya da bu tür şahıslar. Genelde yani bu dönemde bile bizim birçok Müslümanlarımız bile artık karşı oturmaya başladılar. Yani Kur'an ve sünneti savunmalarına rağmen şeriatı savunmalar, savunmalarına rağmen bakıyorsun ki ee, hatta muhazeralarda yani konferanslarda erkekler mesela önde kadınlar arkada. Öyle değil mi? Ve en cici, cicili bicili elbiseleriyle ve yüzleriyle bakıyorsun ki karmakarışık. Evlerde yine o şekilde. Burada Allah Celle diyor ki Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara orada diyor ki onlara de ki gözlerin haramdan sakındırsınlar. Bu karışık oturan Müslümanlar Kadınlar ve erkekler Allah rızası için nasıl gözlerini haramdan sakınacaklar eğer karışık oturuyorlarsa? Öyle değil mi? Karışık oturuyorlarsa bunlar hiç mi birbirlerine bakmayacaklar? Kim mutlaka bakacaklar? Tamam mı? Ve burada bu hadisede de İbn-i Hebben Rahim olan rivayet etti bu hadiste İmam Elbani de bu hadisin sahih olduğunu söylüyor Diyor ki لَيْسَ لِنْنِسَاءِ وَسَتُ tariq kesinlikle diyor kadınlar yol esnasında yolda yürürken hiçbir zaman yolun ortasında yürümeyecekler ya erkeklere karışmamak için yol kenarından yürüyecek dolayısıyla çarşılar pazarlar şunlar bunlarda he, genelde kadınlar ve erkekler dikkat ediyorsanız çarşılarda parzılarda pazarlarda marketlerde şurada burada genelde hep karışıklıklar var öyle değil mi okullarda eğitim alanlarında iş yerlerinde genelde Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler karma karışıktırlar. Dolayısıyla bundan önceki ayetlerde ve hadislerde buradaki hadislerde de gösterdiği gibi yani kesin kez Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar nikahları birbirlerine düşüyorsa kesinlikle karışık oturmak caiz değildir. Tek kelimeyle o kadınlar ve o bu erkekler birbirlerine bakmamaları için ne yapacaklar? Gözlerini o haramdan sakındıracaklar. Ey erkekler kadınlara bakmayacak, kadınlar erkeklere bakmayacak. Eğer bunlar birbirlerine bakmayacaklarsa o zaman bir araya gelmelerine de gerek yok. Çünkü mümkün değil. Kimse gözünü birbirinden sakındıramaz. Karışık oturdukları zaman mutlak birbirleriyle konuşacaklar, birbirlerine bakacaklar. Öyle değil mi? Evet. Öbür tarafta İmam Tirmiddin rivayet ettiği hadiste diyor ki İnnel Kadın Göurette, faida xarjet isteşrife her şeytan. Kim? Kimiye Şeyh? İmam Termedi. Rhamm rivayet etti bir hadis Tadayör ki, an Nabi Sallallahu Aleyhi ve kadın göurette, Dolayısıyla diyor. Faida xarjet isteşrife her şeytan, kadın görete olmakla beraber, dışarı çıktığı zaman, o zaman iblis ne yapar? İblis var gücüyle o kadının o kadının Allah'a isyan etmesi, o kadının Allah'a isyan etmesi için, erkeklerin de Allah'a isyan etmeleri için ne yapıyor? Birbirlerine devamlı bakmaları için veyahutta da konuşmaları için veya da karışmaları için var gücüyle ne yapıyor? Uğraşıyor. Dolayısıyla diyor ki, ve akrabı mete konu bir ruh et Rabbi hawhiye fi qarri beitıha kadın diyor aleyhissalatü vesselam Rabbine en çok ve da ne kadar yakın olmak istiyorsa tamam mı? veyahut da yakın olması için tek kelimeyle kadın diyor evinde oturacak. Yani işi gücü yoksa zaruri bir işi yoksa o zaruri olan işi de akrabalarından ona kimse getirmeyecekse veyahut da getiremeyecekse kesinlikle onun zaruri işini hiç kimse onu görmeyecekse daha önceden değindiğimiz gibi o zaman o Müslüman kadın tesettüre bürünerek kokusuz mokusuz e, cicili bicili elbiseler giymeksizin e, iç elbise üzerinde dış elbise giyecek eğer yüzünü açıyorsa kesinlikle mityaj sürmeyecek ne sürme ne ruj ne bu. Eğer miqyaj veya hatta sürme şunları bu sürüyorsa kesinlikle bütün imamların ittifakıyla o zaman kadının yüzü miqyajdan dolayı avret oluyor. Orada ittifak var. Ama miqyaj yoksa İslam alimleri arasında kadının yüzü avret midir değil midir orada ihtilaf var. Mesela yüzüne hiçbir şey sürmeksizin dışarıya çıkmak istediği zaman eğer o kadın Kadının yüzü ahiret olmadığını takmi, tak, kabul eden alimlere taklit ediyorsa o zaman ne yapacak? Giderken, gelirken erkeklere karışmaksızın zaruri olan işini görüp evine dönmekte bir beis yoktur. Ancak bu şartlarla el koku sürülmeyecek, erkeklere karışmayacak, yol ortasına almayacak, devamlı kenarda duracak. Ondan sonra İç elbisesi üzerinde Dış elbise giyecek Bu dış elbise kesinlikle cicili bicili Böyle renkler falan olmayacak Erkeklerin şeyini celbet celbetmek için Ve dış elbisesini Başından aşağıya doğru indirecek Veyahut da Başına koyduğu taktığı eşarp Geniş bir şekilde omuzlarını göğsünü Kapatacak şekilde Yani en doğrusu alimler siyah Olduğunu ve olmasını tercih ediyorlar Çünkü renkler arasında Celb edici olmayan renk siyahtır. Evet. <gülüyor> Bu hadisin altında alimler şunu söylüyor. Diyor ki وَالْمَعْنَا مَا دَامَتِ fi فِي خِدْرِهَا fi فِي بَيْتِهَا yatma يَتْمَعَ şeytan فِيهَا Kadın evinde olduğu müddetçe hiçbir zaman şeytan onu ne yapamaz? Onu dininden çıkaramaz nasıl dininde? Ey Allah'ın Rabbinin taatından çıkaramaz. Niçin? Çünkü kendi evindedir. Kimse onu görmüyor. Kendisi de kimseyi görmüyor. O zaman şeytan onunla uğraşamaz. Ama dışarı çıktığı zaman işte o zaman tıpkı kuş kafasının içinde olduğu zaman veyahut da kafasının içinde olduğu müddetçe sen o kuşa hakim olabiliyorsun. Veyahut da elinde olduğu zaman ama elini açıp kuş çıktıktan sonra sen o kuşa hakim değilsin. Veyahut da kafasından uçtuktan sonra çıktıktan sonra sen o kuşa hakim olamazsın ama kafasın içinde olduğu müddetçe sen ona hakimsin kadın da bu şekilde kadın dışarı çıktığı zaman hiç kimse ona hakim olamaz hele hele hele, hele karışık bir toplumda açıksaçık bir toplumda kesinlikle hiç de kendine hakim olamaz kendine hakim olamadığı gibi sağdaki soldaki erkeklere de kimse hakim olamaz öyle değil mi? Çünkü erkekler genelde kadınları ister, kadınlar da erkekleri ister. Bir kadın dışarı çıktığı zaman hoşuna gidecek bir erkek gördüğü zaman, tamam, tamam mı? Orada şeytan onu kandırarak ona baktığı zaman kalben o şahıstan hoşlanabilir. İşte bu bir mahiyettir. Sebebi nedir? Sebebi o kadının o şekilde çıkması veya o erkeğe bakması ve o erkeğin kadına bakmasından dolayıdır. وَفِي اِغْوَاءِ النَّاسِ بِهَا فإذا خرجت, Kadın dışarı çıktığı zaman o zaman kendisi de erkeklerde tamahkarlığı olacağı gibi şeytan da onda ne oluyor? Onda tamahkarlığı olabiliyor. <tuh> Hadis Abdullah bin, Umar, bin Amr bin Asr radiyallahu ta'ala an, قال, قال sallallahu aleyhi ve sellem, Bundan önceki derslerimizde bunu görmüştük. Muru auladakum bis-salah wa hum abnao 7 siniin. Vadribuhum alayha wa hum abnao 10 siniin. fi'l-madaje. Konumuzla ilgili son cümle: Wa ferriqu beynehum fi'l-madaje. Yani çocuklar 7 yaşına geldiği zaman onlara namaza alıştırın. On yaşına geldiği zaman eğer kılmıyorlarsa onları hafifçe döyerek yani korkutarak Dön. Ondan sonra aralarını ayırın. Ve bu hadisin altında Abu Bakr Az-Zayd burada büyük alimlerden birisi diyor ki: "Fahad al hadis nesun fi nahi am bidaat al ixtilat dahal al biyut. Iza belag 10 Bu hadis diyor. Evlerde dahi diyor çocukların 10 yaşına girdiği zaman kesinlikle bu çocuklar arasında ihtilat olmaması lazım. Nasıl? Yattıkları zaman erkek çocuklar ayrı bir yerde kız çocuklar ayrı bir yerde olması gerekiyor. Bak kız kardeş veyahut da olan kardeş olmalarına rağmen. Niçin? Çünkü şeytana karşı hiç kimse kuvvetli değildir. Adem Aleyhisselatü Vesselam bile şeytan onu kandırdı. Eğer şeytan Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı kandırdıysa, şimdiki insanlar haliyle çok daha kolay bir şekilde kandırabilir. Ve bundan önceki derslerimizde bu ev içerisinde olan fitne fesadı birçok defa değindik. Evet. Yine İbrahim El Harbi diyor ki bu hadisin altında وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيَ Aleyhisselatü Vesselam hadis هَذَا الْحَدِثِ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْاَوْلَادِ Aleyhisselam diyor bu hadiste çocuklar arasında bile ne yapmak lazım ayrım yapmalarını emrediyor. Wa adam ihtilatuhum zukurun ve enas. Genç çocuklar ile yani erkek çocuklar ve genç kız çocuklar diyor kesinlikle ihtilatlı bir şekilde ne yapmamak onları bir arada yattırmamak. Ou enas ve zukurun ma enhum ebna 10 diyor. Halbuki diyor bu çocuklar diyor ister kız çocuğuyla veyahut ister erkek çoğu diyor. diyor bunlar 10 yaşında olan çocuklardır diyor. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İhtiyat ileride yani ileri için ne yapıyor? Ali sallallahu aleyhi ve sellem bunların bu şeye alışmaları için çocukların arasını ayırmasını emrediyor. Fe keyfe bimenhum akbar minhum? Eğer bu 10 yaşındaki çocukları ayırırsa peki 10 yaşından daha büyük olan çocuklar nasıl olacak? Ve fîhâzâ râddûn âle men yâra bil înâz Diyor ki, Allah rahmet etsin. Abu Zeyd. Diyor ki, burada biliyorsunuz, burada Söyüde-Arabistan'da, şu anda, yani, devamlı bu konuşuluyor. Ey ilkokulda kız çocukları ile erkek çocukların bir arada olmasında bir sakınca yoktur diye, laik kafalı insanlar, liberal, liberalist, fikirde olan şahıslar genelde bunlar gazetelerde şurada burada televizyonda panellerde konferanslarda hep konuşuyorlar bu meseleyi şu an e, nedir efendim yani ilk önce işte Ravda okullarda veya da ilkokulda kız çocukları ile erkek çocukları karışık olmakta bir beis yoktur diyorlar. Burada onlara reddediyor. Burada onlara reddiye veriyor diyor ki Allah rahmet etsin Allah Resulü diyor Aleyhisselam diyor Iki kardeşi diyor 10 yaşına geldiği zaman bir arada kalmamaları için ayrım yapmış diyor. Nasıl oldu diyor ilkokullarda veya da ondan öte okullarda tamam mı? Karışık olsun veyahut olabilir diye. Demek ki eğer aleyhissalatü vesselam evler içerisinde kardeşlerin bir arada olmamalarını emrediyorsa o zaman eğitim ve üretim yerlerinde veyahut da iş yerlerinde veyahutta da münasebetlerde ve akrabi Müslümanların bir evde otur, karma karışık oturmaları nedir? Kesinlikle caiz değildir. Hadis-i Um Seleme radıyallahu teala anha, زوج النبی aleyhissalatu vesselam, "Şekavtu ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem enni eshtaki." Burada Ümm teala hasta olduğunu Ali satt ve selleme'ne yaptığı hastalığını beyan etti. Ali satt tabi o esnasında Ali satt ona diyor ki: "Qala tufi min wara'in nas ve anti Madem ki öyle sarh halsızın, o zaman deve, deveye binerek insanların arkasından veya hatta kenarından tevaffa. Biliyorsun geçmişte validelerimiz ve hatta ashabın hanımları Aynı yerde tavaf ediyorlardı. Ancak kadınlar erkeklerle karışmıyorlardı. Tabii ki şu anda karışıktırlar. Hem de hem de kadınlar yani bazen öyle oluyor ki erkekler kadınların arkasında ha böyle birbirlerine yapışıyorlar. Ve ma'al şedid bu oluyor. Tavaf edilmiş. Tavaf esnasında evet. Tavaf esnasında ma'al esefiş şedid öyle gençler yakalıyorlar ki tahkikten sonra bunlar tavaf için değil Tavaf esnasında kendi şehvi arzularını kadınlardan tatmin etmek için tavaf yaptıklarını Ne yaptı Hakik esnasında? Açıklıyorlar. Gerçekten çok kötü bir manzara. Kimse, çünkü orada kadınlar akıllarına böyle bir şey gelmez mi? Yani böyle bir yerde hiç kimse onun aklına böyle bir şey gelmez. Ama böyle art niyetli insanlar geliyorlar orada. Halbuki tuhafı kastetmiyorlar. Sırf orada bu pisliği yapmak için ne yapıyorlar? Orada tuhaf esnasında böyle şehvi arzularını tatmin ederek ondan sonra çekip gidiyorlar. Allahu Akbar. Allah'ın haramında. Kafirler arasında bile olmadı o zaman. Müşrikler biliyorsunuz belli bir dönemden sonra çırılçıplak, anadan doğma kadınlar ve erkekler çırılçıplak ne yapıyorlardı? Tavaf yapıyorlardı. Çırılçıplak tavaf etmelerine rağmen hiçbir müşrik kadın veyahut da müşrik erkeğin aklına gelip de efendim işte böyle bir şey yapalım kimsenin aklına gelmedi. Gece mi gündüz mi yapıyorlar tavaf? Şey. Hem gündüz hem gece. Genelde bunu yapıyorlar Ama bugün Müslümanım diyen insanlar şiddet tamam mı? Bunu yapabiliyorlar. Çırılçıplak anadan doğma ve kimse müşrik olmalara rağmen onun aklına böyle bir şey gelmiyordu. Ama bugün maalesef işledi, ne oluyor? Bunlar yap. Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam ummena selameye dediği buradan demek istediği ey erkeklere karışmaksızın kenarda veya da erkeklerin arkasında deveye binerek tuhafını yapabilirsin. Tamam mı? Burada da biliyorsunuz tuhaf esnasında bazı şahıslar terlik giyiyorlar. Bazı şahıslar o tavaf eden insanlar Allah'tan korkmuyorsun. Nasıl terlikle tavaf ediyorsun? Ali sattu ve selam da beyilen tavaf ediyordu. Ve deven çişi o an için orada çişi geliyor deve orada çişini de yapabiliyordu. Çünkü sahih görüşe göre eti yenen hayvanların çişleri necis değildir. Ve bundan önceki derslerimizde hatırlıyorsanız bazı şahıslar bazı hastalıklarından dolayı Aleyhisselatü gelip şikayet ediyorlar. İşte onlara diyor ki işte filan yere gidin. Orada çoban var, çoban yanında develer var. Gidin onların sütünden ve çişlerinden için inşallah Allah Celle Celle'ye şifa verir. Ve biliyorsunuz kesinlikle necis şeyler tedavi etmek caiz değildir. Dolayısıyla alimler eğer necis olmuş olsaydı Aleyhisselatü kesinlikle bunu tavsiye etmezdi. Demek istiyorum ki ancizhaneye bazı genelde Müslümanların belki yüzde sekseni böyle bu konuda cahildirler. Terliklenmesi de giriyorsun. Allah'tan korkmuyorsun. Birisi hemen alttan böyle seni çekiyor. Ya bak hem de sakallısın diyor. Allah'tan korkmuyor musun terliklen diyor. Allah'ın evinin içerisinde geziyorsun. Ya bu terlik necisi değil ki. Develer burada tuhaf ediyordu. Develer çiş yapıyor. Eskiden kum oldu hocam. Ya kumma kum artık ne olursa olsun. olsun? Tamam mı? Ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki taharet babında size gösterdik anlattık. Aleyhisselatü diyor, biriniz diyor camiye geldiği zaman şöyle ayakkabısına baksın. Eğer necaset varsa yani insan dışkısı falan varsa onu yere sürün o ayakkabıyı yer. Ondan sonra girince mescidde namaz kılın. Camide namaz kılın. Demiyor ki kayın sürün diyor. Ve sürünce tabi mutlaka oradan bazı bu dışkıdan bazı parçalar kalıyor yani yüzde yüz böyle pırıl pırıl olmuyor. Halbuki oradaki terlikler kupkuru. Necaset de yok. O zaman terlikte yürümekte bir beys yoktur yani. Niçin bu kadar şey yapılıyor? Hocam terlikten tavaf fitne olacağını çıkartmaktan bir... Ya ne fitnesi kardeşim ya? Hangi fitnesinde, hangi fitneden bahsediyorsun ya? Bilmiyorlar. bilmiyorlar öğret, öğrensinler. Talabul ilmi fardan kulli muslimin ve muslim adam hacca geliyor, öğrensin kardeşim. Adam ticaret yapıyor, bu ticaretin haram olup olmadığını öğrenmesi gerekiyor. Adam mesela öyle insanlar var ki Müslümandır, sakallıdır bilmem nedir. Adam gidiyor mesela bazı ticaret ticaretler yapıyor, sonra onun arkadaş diyorlar ki ya bu senin yaptığın iş İslam'da caiz değil. E ne yapması gerekiyor. Ya nasıl ben şu an bundan sonra diyor ben nasıl bu yoldan geçeceğim ben? Bir sürü zarar yaptım diyor. Ya kardeşim zarar etmeden sen soracaktın. Demek istiyorum ki Müslüman bir ibadeti yapmak istediği zaman o ibadeti yapmadan önce onun Kur'an ve Sünnette fıkıh'ta araştırması gerekiyor. Hmm. Caiz midir, değil midir? Mesela. Bir iş bir iş yapacak, çevirecek. O iş onun için helal midir, değil midir? Öyle ya. Sen hacca geliyorsun. Bu hacca geliyorsan Ömrede, tavafta, şurada, burada bütün hepsini bu konuyla ilgili haramları, helalları şunu bunu hepsini bilmen gerekiyor, öğrenmen gerekiyor. Bir şeyine cis olmadıktan sonra sen onunla namaz kılabilirsin. Örneğin yolda gidiyorsun namaz vakti geldi hatta orada muhalefet etmek lazım. Çünkü Ayşe Büyükselam diyor ki ehlik kitap ayakkabılarıyla namaz kılmıyorlar. Siz onlara muhalefet ederekle de ayakkabılarınızı alamaz namaz kılınız diyor. Ve arada bir Ayakkabılarınızla namaz kılmayı size tavsiye ederim. Bu sünneti uygulamak için. Ama birisi seni görse, seni afaroz eder, dinden çıkarır. Şun şuna sakallıdır, bak ayakkabıyla namaz kılıyor. Niçin Bu Müslüman bu hale düştü? Çünkü Müslümanlar üzerlerinde farz ayn olan ilmi öğrenmiyorlar. Halbuki yani İslam diyor ki talabül ilmi fariydaun ale kulli muslim. Dolayısıyla burada Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar dinleriyle ilgili, yaşamalarıyla ilgili mutlak manada ne yapmaları gerekiyor? Bu ilmi öğrenmeleri gerekiyor. Örneğin Müslüman bir erkek, kadın ve erkek karışık oturmak caiz midir değil midir öğrenmesi gerekiyor. Öğrendikten sonra kesinlikle oturması caiz değildir. Ama diyor ki ya valla biz bilmiyoruz. E öğren veya hatta tamam bilmiyordun şu anda bildin artık bundan sonra oturma. Ama siz ya o kadar aşırı gidiyorsunuz ya. Gerçekten siz çok aşırı gidiyorsunuz. Bu kadar aşırı nasıl, gitmek nasıl, de doğru nasıl, değildir. Nasıl, nasıl. Yani ben amcam kızıyla oturmayacaksam, ben baldızımla oturmayacaksam, hmm. ben ben benimle oturmayacaksam. Kimle oturacağım ya? Hiç yani de hep, evde oturup hep duvarla mı konuşacağız? Şimdi bu Müslümanın söyleyeceği bir söz müdür? Evet. <gülüyor> bu hadisin altında قال الحافظ بن حجر رحمه الله ve قال الإمام النووي إنما أمرها بالتواف من وراء الناس لشيئين iki şey için Allah Resulü sallallahu aleyhi onların insanların arkasında tavaf etmelerini emretti Bir, Ahaduhuma en sunnetu nisaa'u al an rical. Tamam mı? Asıl itibariyle kadınlar ve erkekler için olan sünnet nedir? Kadınlar ayrı, erkekler ayrı olması ve özellikle ibadet yerlerinde örneğin namaz esnasında ve Selam erkekleri on safta kadınlar en son safta ve ne demiştik bundan önceki dersimizde aleyhissalatü Sem diyor ki erkekler için en şerli saf en arka saftır kadınlar için en şerli saf ön saftır niçin sırf birbirleriyle karışmamaları için çünkü erkekler arka safta oturdukları zaman kaldıkları zaman kadınlar da tabi orada kadınlara yakın olacak Allah korusun burada fitne olabilir. Dolayısıyla Ali Sattu vesselam devamlı kadınların ve erkeklerin karışık olmamaları için ne yapıyordu? Tedbirler alıyordu. Ve Müslümanları o zaman için o şekilde terbiye etti. Ve İmam Nevevi Aleyhissalatu diyor ki: "Ahaduha en sünnetu nisa'i ettaba'd an erricali fi't esnasında kadınlar kesinlikle erkeklerden uzak olmaları gerekiyor. İkincisi ve sani en qurbuha yukhafu minhu ta'zi'n nas bi ey e, devesiyle diyor tavaf yaptığı zaman olabilir ki o deve orada tavaf eden insanlara eziyet verebilir diye. Bu iki şeyden dolayı Aleyhisselatü Vesselam Hümseleme'ye veyahut da validemiz Ayşe'ye <gülüyor> tamam onlar erkekler arkasında veyahut da onların kenarında yani yan tarafında tavaf yapmalarını emretmiştir. Ve kâle Elbedir Elayni Elhenefi Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olan bu <gülüyor> alim rahimahullah diyor ki fi şerh hadis bu hadisin altında ve innema amarah bit tawaf min wara'i ennas lian sunneti nisa' al taba'ud an ar-rijal fi at-tawafti kat diyus anzur da imam abu hanife'ye mensub olan el bedr el ayni ila imam nevi ayni görüşü paylaşıyorlar imam nevi de aynı şeyi söylüyor bu imam da Allah rahmet eylesin aynı şeyi söylüyor Ondan sonra diyor ki: "Lian sünnetü'n nisa' ettaba'ud an errical minhu Aynı tıp tut bu meseleyi paylaştırıyorlar. Artık İmam Şafii'ye göre, İmam Hanbeli'ye göre, İmam Malik'e göre, İmam Ebu Hanife'ye göre bu konuda ne yapıyorlar? Bu konuda birleştiriyorlar. Ama dikkat ediniz, bizim Müslümanlar özellikle genelde hepsi yani bütün memleketlerde öyle ama bizim Türk Müslümanlara bakınız hacca veya ömreye geldikleri zaman kadınlar erkekler karma karışık ve görüyorsunuz haremde Mescid-i nebevide dışarıda erkekler ve kadınlar karışık oturuyorlar hocayı dinliyorlar karışık oturuyorlar hocayı dinliyorlar birbirleriyle görüşüyorlar konuşuyorlar ya seni siz ibadet esnasındasınız Müslümanlar sen şu anda şu anda ihramlısın Adam ihramlıdır, ihramlıdır, erkek ihramlıdır, kadın ihramlıdır. Orada o karışık oturup orada ne yapıyorlar? Hoca efendi de onlara bazı yapıyor. Yani bunlar helal ve haramı onlara anlatacağına burada işte şöyle işte böyle hepsi karışık? Erkekler ve kadınlar ihram esnasında ya. Biliyorsunuz ihramlı bir kişi ibadet esnasındadır. Evet. Tıpkı namazda olduğu gibi aleyhissalatü vesselam namaz esnasında kadınları en arka safta, erkekleri en önde. Yani kadınlar ve erkekler arasını ayırmıştır. Bütün ibadetlerde Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar birbirlerine yanaşmamaları gerekiyor. Ve özellikle tavafta veyahut da haşta. Ama ala esefiş Ve bazen bakıyorsun ki otobüste bile bazen bakıyorsun ki filan erkek filan kadının yanında oturmuş. Amcası kızıdır, dayısı kızıdır. Ona söylüyorsun ya bu benim amcam kızıdır diyor. Valla tıpkı biz benim kız kardeşim gibidir diyor. Ve burada bazı Müslümanlar burada Riyad'dan Türkiye'ye sefere çıktılar, otobüsle Bazıları otobüsle, bazıları uçakla. Ve Bazı kardeşler, hanımlarını bazı genç erkeklerle gö gönderdiler. Ben onlara, bize bana haber verdikten sonra bazı şahıslar onlara telefon açtım, nasihat etmeye başladım. Ya hocam dedi, siz çok aşırı gidiyorsunuz ya. Yani sizden başka Müslüman yok mu dedi ya. Ben dedi, bu adama karşı güvenim var dedi. Oğlum dedim, güvenden dolayı değil, senin Rabbin bunu haram kılmış. Yani düşün ki bu kadın bu koltukta oturacak. Bu erkek de bu koltukta oturacak. Özellikle bu adam yani hanımından kaç seneden beri uzak. Burada oturduğu zaman bu kadın yanında oturamaz. Senin Rabbin bunu haram kılmış. Ne yaptı biliyor musun? Telefonu böyle yüzüme kapatarak siz çok aşırı gidiyorsunuz. Allah için bir daha bana bu konuda bir şey söyleme. Billahi yani şimdi bu, bu Müslüman diyor ki yani sizin kalbiniz çok kötüdür. Ben bu adama karşı yüzde yüz güvenim var. Yani benim hanıma karşı herhangi bir şey yapmayacağını, kötü niyeti falan filan yok. Yani haşa ve kella Allah'ın niyeti kötü müydü? Umseleme, Aişe, şunlar bunlar, Ashab, Abu Bakr, Umar, Üthmen, bunlar hep kalpleri kötü müydü yani? Haşa ve kella Allah Celle Celaluhu bu bu iki cinsin birbirinden ayrı ayrı oturmalarını söylerken ve yokta emrederken haşa ve Allah Celle Celaluhu burada yani art niyetli mi diyor? Ne bu ya? Müslümanın söyleyeceği söz mü bunlar arkadaş ya? Ve bu ömreye gelen bu hocalara biz nasihat ediyoruz. Ben birçok hoca kardeşimize nasihat ettim Medine'de. Özellikle Medine'de hani sahada oturuyorlar ya. Böyle açmış orada hoca efendi orada oturuyor. Böyle konuşuyor onlara. İnanır mısın? karışık görüyoruz hocam. Kim, kendim, kendim. Ondan sonra birkaç kişiye böyle yanaşıyorum. Söyleyeyim hocam diyor maşallah siz işte ne güzel konuşuyorsunuz. Bazı nasihat ediyorsunuz. Ama Allah razı olsun bak şu anda hepiniz ihramlısınız. Bu kadınların ve bu erkeklerin bu şekilde karışık oturmaları caiz değildir. Siz bunu biliyorsunuz. Cevap? Ya hocam diyor. Hiçbir sakıncası yoktur diyor. Bu konuda diyor özellikle bu esnada diyor hiç kimse kimseye kötü niyetle bakmaz. Kimse bir kötü niyetle kimseye yapın, ne yapmaz. Nereden genelde Dikkat ediyorsanız bu hanefidir bu adama. Yani el bedril ayni henefidir. Ve bunun gibi nice alimler ileride gelecek ve bundan önceki derslerimize de geçti. Yani burada dört mezhep imamı, bil ittifak bütün imamlar burada kadınların ve erkeklerin nikahları birbirine düşen bu iki cinsin bir arada oturmaları veyahut da birbirleriyle karşı oturmaları kesinlikle ne yapıyorlar? Caiz görmüyorlar. Yine bu hadisin altında Kale Ebn Battal el Maliki Maliki mezhebine mensub olan Ebn Battal diyor ki Tavafin nisa'i min varail rical Hiye sünne Tavafin nisa'i min varail rical Hiye sünne Kadınların erkekler arkasında taaf etmeleri Sünnetin ta kendisidir Le tavaf sale Çünkü tavaf, -tavaf nam Namazdır Ve min sünnetin nisa Fis sale en yakun En Tamam mı? Namaz esnasında diyor kadınlar erkekler arkasında olduğu gibi diyor tuhafta da diyor kadınlar erkekler arkasında tuhaf etmesi gerekiyor. Niçin? Bu iki cinsin birbirleriyle karışmaması için. Eğer bu yer gibi yerlerde ihtilat haram ise eğitim ve öğretim alanlarında veyahutta iş yerlerinde veyahutta münasebetlerde veyahutta akrabaların birbirleriyle olan münasebetlerinde bir araya gelmeler kesinlikle caiz değildir. Bu tek kelimeyle. Bunu kim emrediyor? Allah Celle Celle Emre Onun Resulü emrediyor. Ashab, bütün alimler bu konuda ittifak var. Ve Nur suresinde Allah Celle Celle buyurduğu gibi. قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَاِحْفِظُوا فُرُوْجَهُمْ De ki ey Habibim ya Muhammed Müminlere söyle, gözlerini haramdan sakındırsınlar. Hemen arkasındaki ayette, yine aynı ayet sürede وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ min مِنْ ve evet. وَاِحْفَلْنَا فُرُجَهُنَّ Yani onlar bunlara bakmayacak, bunlar da bunlara bakmayacak. Peki bunlar karışık olsa mutlaka birbirlerine bakacaklar. Bazı şahıs da diyor, efendim siz bunu nereden getirdiniz? Kur'an'dan. Bunu Allah Celle Celaluhu söylüyor. Nur Suresinin 30 ile 31. ayetinde, Ahzab Suresinin 59. ayetinde, 33. ayetinde özellikle Nur Suresi ile Ahzab Suresinde burada birçok ayetler bu konuda Allah Celleci'nin basa basa ne yapıyor burada karışık oturman haram olduğunu ve caiz olmadığını söylüyor. Vali Satt ve Selam aynı şekilde bu ayetlerin çizgisinde hareket ederek bütün ashaba bu emrine yapmıştır emretmiştir. Ve قال الباجي المالكي رحمه الله في شرح الموطأ موطن شرح عند ديوركي. واما طواف النساء من وراء الرجال فهو للحديث bundan önce zikrettiğimiz hadis tufi min wara'i ennas wa anti rakiba min wara'i insanların arkasında. Tam mı? Yani üzerinde binerek insanların arkasından وَلَمْ, وَلَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْبَعِيرِ Dikkat edin diyor burada. Yani bu deve için değil. Erkekler arkasında tuhaf yapma emirlen diyor. Erkekler yani deve için değil. Sadece birbirleriyle karışmaması için. فَقَطْتَنْ فَرَسُولَا سَلَّمْ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْلِمْ اَرُّكُمْ بِمَحْجَنِهِ Biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam yine deveye binerek tuhaf ne yapıyordu? Tuhaf yapıyordu. Ve elindeki sopayla kalabalıktan dolayı, Hecerü'l-Esved'e yetişmediğinden dolayı sopasıyla şöyle mehcan dediği o sopa şöyle Hecerü'l-Esved'e vurarak ve onu ne yapıyor? Onu takbil ediyor. Eğer deveden dolayı olmuş olsaydı o kalabalık Tahniy ve selam. Deveyle orada ne yapmazdı? Deveyle bilmezdi. Niçin burada Ali Satve selam hanımlarına diyor ki deveye binerek erkeklerin arkasında bazı bazı şahıslara diyor ki efendim deve erkeklere zarar vermesin ve teeziyet vermesin diye Allah ve Vesselam dedi ki sen erkeklerin arkasında tavaf et. Burada bu El Rahim'e Allah İmam Malik Meslebi'ne mensub olan şahıs diyor ki peki Aleyhisselatü ve Vesselam diyor niçin bizzat kendisi deveye binerek erkeklerin arasında ne yapıyordu? Tavaf yapıyordu. Niçin kendisi erkekler arkasında bine, deveye bindiği halde erkeklerin arkasında tavaf yapmıyordu? Bel Onların arasında tuhaf yapıyordu. Eğer deve için olmuş olsaydı o zaman Aleyhisselatü Vesselam de erkekler, erkeklerin arkasında tuhaf yapacaktı. Ha demek ki illet deve değil, illet kadınların ve erkeklerin birbirleriyle karışmaması içindir. Ve kâli zelkâni el mâlikî gine mâlikî mâ olan bu imam diyor ki, Amâ bi bittavâf min vâ râin nas. Fit tavaf. Ve dikkat ediyorsanız burada 4 mezheb alimleri hepsi bir ittifak basa basa diyorlar ki burada kadınların ve erkeklerin birbirleriyle karışmaması için aleyhissalatü vesselam erkeklerin arkasında tuhaf yapmayı emretti. Ve dikkat ediyorsanız burada Söyde Arabistan'da yani tuhaf esnasında bazı Suudiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Birkaç kişi birkaç tane erkek varsa kadınları ortalarına alıyorlar anne baba mesela kardeşler şöyle ellerini tutuyorlar ve kendi kadınları kendi aralarında böyle götürerek tuhaf yapıyorlar sırf orada yabancı erkekler onlara karışmasın diye çünkü maalesef işe değil bu böyledir ve görüyorsunuz bu konuda çok alternatifler oldu kadınların ve erkeklerin ayrı bir şekilde şey yapmaları için tuhaf yapmaları için ama şu ana kadar bu meseleye çare bulamadılar ve bu şekilde devam ediliyor. Evet. Gine ve kala el-kadi iyad el-maliki yine İmam Malik'in mezhebinden olan bu alim diyor ki ve kevnehe min vera'in nas li enne zahlike sünnetu tevafin nisa me'an rical li elle yahtalit nebihim Sırf kadınlar erkeklere karışmasın diye Ali satt ve selam erkeklerin arkasında tuhaf yapmalarını, yapmalarını emretmiştir. Demek ki el ille ليست ليس البعير veya ليست البعير. El ille فعلا هو الاختلاط. Esas sebep veyahutta olan şey nedir? Nedir? Karışıklıktır. Demek ki sırf erkekler ve kadınlar karışık olmasın diye Ali satt ve selam onlara dedi ki siz erkekler arkasında tuhaf ediniz ve biliyorsunuz daha başka bir hadiste bundan önceki desterimize tahmin ediyorum değinmiştik validemiz Ayşe radıyallahu ta'ala anha tuhaf ederken erkekler onun izasına geldiği zaman ne yapıyordu? Himarını bu şekilde yüzüne indiriyordu yani erkekler olmadığı zaman himarını kaldırıyor erkekler onun izasına geldiği zaman himarını böyle baştan böyle yüzüne ne yapıyordu? Örtüyordu tamam mı? niçin örtüyordu? ki erkekler onun yüzünü görmesin. Ve yüzün avret olduğunu diyen alimler bu hadis onlar için en büyük delildir. Tamam mı? Tabii ki daha başka hadisler var. Diğer alimler de o hadisleri delil ediniyor. Ve biz dedik ki bu e, kadının yüzü avret midir değil midir? Bu müteber bir ihtilaftır. Kadın yüzüne hiçbir makyaj şeyi sürmüyorsa, yani ana yüzüyle çıkıyorsa sürmesiz, rujsuz, mıkıyaşsız, şusuz, busuz çıktığı zaman bazı alimler demişler ki avret değil, bazı alimler demişler ki avrettir. Ama mıkıyaş sürdüğü zaman sürme, ruj, pudra, mudra, bilmem ne, melhemler falan kesinlikle burada ittifak var. O kadın mutlak manada yüzü avret olduğundan değil ziynetli olduğundan dolayı orada kadınların o kadın yüzünü örtmesini ne yapıyorlar? İttifak ediyorlar. Niçin? Kadının yüzünden dolayı değil, zinetinden dolayı. Evet. An Ibn Umar ﷺ, onunla konuştu. قال, "Söyledi, "Söyledi, "Söyledi, "Söyledi, "Söyledi, "Söyledi, "Söyledi, "Söyledi, "Söyledi, قَالَ نَافِعُنْ لَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اِبْنُ Abu Dawud. İmam Abu Dawud Rahimahullah bu hadisi ribayet ederken bazı alimler bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. Bazı alimler de bu hadisi tasih ediyorlar. Burada Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Dikkat ediyorsanız diyor ki İbn Umar bunu ribayet ediyor. <gülüyor> قَالَ رَسُولَ سَلَّمْ لَوْ تَرَقْنَ هَذَا الْبَابْ لِنْنِسَى Yani Aleyhisselatü Vesselam mescidinde diyor ki ne dersiniz? Şu kapıyı sadece kadınlara tahsis etsek. Burada diyor ki İnafe İbn Umar'ın e, hizmetçisi veyahutta e, arkadaşı diyor ki felem yadkhul minhu İbn Ömer hattemad. İbn Ömer radıyallahu teala bu sözü söylemesinden dolayı o kapıdan ölünceye kadar o, o kapıdan girmedi ve o, o kapıdan geçmedi. Niçin? Çünkü Ali vesselam ve İstedi ki bu kapı, bu kapı kadınlara tahsis edilsin. Niçin kadınlara tahsis edilsin ki girişlerde ve çıkışlarda kadınlar ve erkekler birbirleriyle karışık olmasın. Eğer kadınların ve erkeklerin birbirleriyle karışık olmasında bir sakınca olmasaydı, Ali satt ve selam bunu söylemesine gerek kalmazdı. Öyle değil mi? Veyahut Ali satt ve selam esnasında kadınların erkekler arkasında tavaf etmesini görmezdi. Veyahut da Ali satt ve selam ilk çocukların kardeş olmalarına rağmen 10 yaşına geldikten sonra aralarını, aralarını ayırın demezdi. Demek ki tek kelimeyle tek kelimeyle gördüğünüz gibi bu dil, delillerin altında alimlerin ittifakıyla kesinlikle kadınların ve erkeklerin yani nikahları birbirine düşen kadın ve erkeklerin bir arada olmaları kesinlikle caiz değildir. Yani masiyettir. Ama bu masiyeti irtikab eden kadın ve erkekler affolunur mu olunmaz mı? O Allah'a kalmış bir şey. Eğer tövbe etmeden ölürse bu insanlar Allah dilerse onları affeder, dilerse onları onlara azap eder. Çünkü biz Ehli Sünnet vel Cemaat'in inancına göre masiyet kesinlikle küfür değil. Masiyet masiyet yani günah irtikab etmek kişiyi dininden çıkarmaz Ehli Sünnet vel Cemaat'in inancına göre ancak o kişinin imanını arttırır. Ve bundan önceki derslerimizde demiştik ki iman nedir? İman lügat manası neydi? Kalple tasdik. Kalple manası kalple tasdik. Ama şer'i man şer'i manası neydi? Kalple tasdik, dil azalarla da. Azalarla amel, amel etmek. Ve يزيد بالطاعة وينقص ايش? eş bil belmaasi. Yani taat ile iman artar. masiyatla ne yapar? İmanı eksiltir. Dolayısıyla burada ehli sünnet ve cemaatin inancına göre kişi masiyat irtikap ettiği zaman örneğin bu kadınlar ve erkekler birbirleriyle karşı kurtuldukları zaman akrabalarla makrabalarla falan filan veyahut da öğrenciler veyahut da yani münasebetler esnasında bu insanlar nedir? Günahkardılar. Bizim inancımıza göre bunlar dinden çıkmazlar. Ama haricilere göre mütezzirelere göre İbadiyeye göre, bunlara göre nedir? Bunlara göre gerçekten o insanları tekfir ediyorlar. Ama ehl-i sünnet vel cemaatine tekfir etmiyorlar. Bunlar Allah'ın meşiyeti altında kalır. Tövbe, yani ölmeden önce tövbe ederse zaten Allah Cellece onları affediyor. Ama tövbe etmeden bu hal üzerinde ölseler bu Müslümanlar, bunların Allah'ın meşiyeti altında kalıyorlar. Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. O Allah'ın hakkıdır. Kimse Allah'ın hakkına karışmaz. Ama zahiren, zahiren nedir? Zahiren. Bu mahiyettir mahiyettir Bitti gitti. Yani bu kesinlikle şer'i değildir veyahut da meşru'u değildir. Vakit bitiyor mu? Tabii, vakit bittiğinden dolayı dersimize son veriyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Eğer Allah bize ömür ve sıhhat verirse. Ve sallallahu aleyhi ve sellem'e mübarek an nebine Muhammed ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem'e ecma'in Hocam hadiste Aişe radiyallahu anha Kendisini ziyarete gelen Yahudi kadınlarla konuşurken yüzünü kapatmış mıdır diye soruyor Böyle bir rivayet ben bilmiyorum şahsen Onlara soru soracağın zaman perde arkasından sonra ayet var ya Soru, soru, Kadın diyor. Dikkat. Kadın, Yahudi kadınlar. Yahudi kadınlar. kadınlar. Diyor, Yahudi kadınlar evet. O zaman diğer bir soru da. İslam'da çekirge hariç diyor. Başka hangi böcekler yenebilir? Çekirge hariç? Başka hangi böcek yenebilir diyor İslam'da? Ee, biliyorsunuz deniz içerisinde olan bütün hayvanlar, devamlı denizde yaşayan hayvanlar Karaya çıktığı zaman ölecek olan hayvanlar artık çekirgesi, yılanı, köpeği her şeyi helaldir. Ancak denizde ve karada yaşayan hayvanlar, bunlar alimler demişler ki, caiz değildir. Dolayısıyla sadece karada yaşayan hayvanlar, böcekler içerisinde sadece bu çekirgelerin yeneceği caizdir. Ama diğer böcekler, diğer böcekler kesinlikle caiz değildir. Allahu Alem. Dışarı çıkarken süre, sürme vurmak. Evet. Dışarı çıktığı zaman sürme, kadının sürme çekmesi. Ee dedik ya sürme biliyorsunuz zinettir. Kadın gözüne sürme sadece kocasına veya hatta yani nikah düşmeyen erkeklerle oturdu mesela kardeşiyle, amcasıyla, dayısıyla yani e, mahremi olan kişilerle ot, oturunca gözüne sürme sürmekte bir veis yoktur. <gülüyor> Tabii Ali satt ve selam biliyorsunuz. Ali satt ve selam e, yatacağı zaman genelde genelde yatacağı zaman ne yapıyorlar Ali ve selam gözüne sürme sürüyordu. Ve burada alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki sürme veyahut da fistan giymek veyahut da sarık sarmak veyahut da e, aba giymek bazıları demişler ki sünnettir. Bazıları demişler ki <gülüyor> Bunlar sünnet değildir. Yani sürme sürmek sünnet değildir. Ama ve vesselamın sürdüğü için sürüyorsa niyetinden dolayı sevap alır ama fiilden dolayı sevap almaz. Ve aleyhissalatü vesselam orada erkeklere tavsiye ediyor. Erkeklere var. Kadınlara tavsiye ediyor ki bundan sürünün. Çünkü bu diyor sürdüğü zaman gece yattığı zaman bütün mikropları ne yapıyor? O sürme o mikropları öldürüyor. Yani büyük bir tıbbi yönden de büyük bir faydası var. Tamam mı? Dolayısıyla Aişe ve selamın mesela örneğin Aişe meselen yüzük takıyor. Yüzük takmak sünnet değildir. Ama Aişe ve selam taktığı için niyetinden dolayı sevap alır, fiilinden dolayı sevap almaz. Fistan giyiyor mesela. Aleyhisselam Fistan giyerdi. Bir kişi kalkıp Fistan giyerse fiilinden dolayı Sevap almaz ama niyetinden dolayı Sevap alır. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a benzemeye çalışıyor Sarık takmak yine o şekilde Sarık takmak sünnet değildir Tamam mı? Ama ve Vesselam sarık taktığı için sarık taktığından dolayı, yani o niyetle o sarık takıyorsa niyetinden dolayı sevap alır. Ama fiilinden dolayı sevap almaz. Çünkü sahih görüşe göre alimler ittifak etmişler demişler ki bu tür şeyler ve Vesselam'ın cibilli adetlerinden dolayıdır. Fistan giymek, sarık, sarık giymek, sürme sürmek, yüzük takmak, ayakkabı mesela bazen Aleyhisselatü Vesselam sarı ayakkabı giymiş böyle sarımsı ayakkabı giymiş mesela ve Türkiye'de eh, eh, eh, ehli tarikattan bazı şahıslar müritlerine böyle e, giri mi diyorlar ona böyle sarıya yakın bir onu giymelerini emrediyorlar neymiş efendim işte Aleyhisselatü Vesselam bunu giyiyormuş siz de giyiniz yani sünnettir diyorlar doğrusu öyle değil yani bu tür şeyler Aleyhisselatü Vesselam'in cibirli adetlerinden olduğu için bunlar sünnet değildir ama o niyetle giyerse Allah'ın niyetinden dolayı sevap alır çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki innemel a'malu bin niyet sarıkla gelen hadisler hocam? Sarıkla ilgili olan hadisler bazı diyorlar ki işte namazda bir, bir e, namaz esnasında sarıklı kılan namaz ile sarıksız kılan namaz arasında işte şu kadar soğuk farkı var diye bunlar İmam Elbani Rahimahullah, İmam Tirmizi'nin Eşşemail kitabında ki olan bütün hadislerin zayıf olduğunu söylüyor. Tamam mı? ve Vesselam'ı biliyorsunuz İmam Tirmizi Rahimahullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ile ilgili bazı hadisler çıkarmış ve bu hadisler İmam, İmam Elbani onu kısaltmış zayıf hadisleri kaldırmış sahih hadisleri bırakarak orada ee, Müslümanlara sunmuş dolayısıyla ona müracaat edilse inşallah hangisinin sahih hangi zayıf olduğu orada apaçık bir şekilde gözüküyor sürme konusunda sadece gece için mi sürülür yoksa erkekler dışarı, sürüp dışarı çıkabilir mi? yok yani Aleyhisselatü Vesselam gece yani yatmak istediği zaman Aleyhisselatü Vesselam sürme sürüyordu ama mesela e, gündüz sür, sürerse bir sakıncası yok. Çünkü alimler hani biliyorsunuz orucu bozar mı bozmaz mı diye bu tartışıldığı zaman gündüz kişi sürme sürdüğü zaman orucunu bozar mı bozmaz mı ha demek ki gündüz de sürme süren kişiler oluyormuş. O zaman sürmekte bir beis yoktur. Ama en doğrusu ve en haftalı Aleyhisselatü semin yaptığı gibi yapmaktır. Çünkü e, sürme Sürme. Ancak şunu da tavsiye etmek isterim acizane. hazır sürmeler var, hazır sürmeler böyle şişeler içerisinde dövülmüş sürmeler var. Onu hiç almayı tavsiye etmem Müslüman kardeşlerime. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Çünkü bunlara katkı boya takıyorlar. Yani sürme, asli sürmenin dışında daha başka boyalar katıyorlar, daha çok siyah yapması için ve burada gözlerde hastalıkların gözde hastalık hastalık yapıyor ee, ve birçok kişi. Devamlı kullandığından dolayı birçok kişi bundan dolayı kör bile olmuşlar. Onun için burada alimler bunu, bunu devamlı bunu tavsiye ediyorlar ve tıbbi yönden de burada doktorlar diyorlar ki hazır sürme almayınız. Çünkü ayrı renkler katıyorlar. O ayrı renkler bazı hastalıklara sebep oluyor. Sürme taş olarak geliyor. Yani almak isteyen taş olarak kalsın. Kendisi evde ee, onu dövsün, ondan sonra sürsün ki hakiki yüzde yüz sürme olsun. Allah'a emanet Haramları küçük görmenin hafife almanız hükmü nedir? Eğer hafife almak derken yani alayvari bir şekilde yani hani öyle böyle alay ederek şey yapıyorsa tabii ki Allah korusun bu adam cahilse dinden çıkmıyor ama büyük günahkar oluyor. Eğer Allah korusun bilerek alay ediyorsa ve küçümsüyorsa Allah korusun bu kişi dinden çıkabilir ve o kişi nasihat edildikten sonra veya hüccet oluştuktan sonra hala devam ederek istihza ediyorsa o kişi Allah korusun dinden çıkar ama din böyle o yönden bir istihza veyahut da bir alayvari değil de tamam mı yani e, ya ama bu küçük günahlarda bir sakın örneğin ya ben bu kadına hani diyorlar Türkiye'de güzele bakmak sevaptır diyorlar ya <gülüyor> böyle bir söz var Türkiye'de bir izleyen niçin bayağı diyor ki güzele bakmak sevaptır kim sana söyledi güzele bakmak sevaptır Ya da hangi güzele bakmak sevaptır denilmişse de eğer neye kastedilmiş yani güzel bir kadına bakmak sevaptır demek gerçekten <gülüyor> yani doğru değildir tabii. Ama insanlar genelde cahil oldukları için bilmedikleri için ve bu söz insanların aslında böyle gezip geçtiği için bunu ne yapıyorlar cahilhane bir şekilde bu sözü sarf ediyorlar. Şey o zaman küçük günahları yapa yapa yapa yapa büyük günah seviyesine çıkar ve alime diyorlar ki kişi küçük günahları hafife alıp yaparken diyor bir gün gelir diyor büyük günahları bile irtikap eder. Ha o zaman küçük günah küçük de olsa Müslüman ne yapması gerekiyor? O küçük günahtan sakınması gerekiyor. Allahü Sabah alim. namazını diyor hemen takviminde gösteren imsak vaktinden sonra kılınır mı yoksa? 20 dakika falan beklemek gereken Bu gerçekten çok önemli bir mesele. Özellikle Türkiye'de ben Ramazan e, bu sene yani geçen sene, geçen Ramazan Türkiye'de izine gitmiştim ve Ramazan'ı orada geçirdim. E, biliyorsunuz Şafiiler ile Hanefiler arasında e, bu meselede ihtilaf var. Hanefiler e, genelde işte gün biraz sararınca namazı kılarlar. Şafiiler Karanlık olunca namaz kılıyorlar. Ve şafii, şafii alanlarında imsak yaptıkları zaman yani imsaka şafa hemen hemen belki yarım saatten fazla var. Emin olun benim olduğum yerde yani memleketimde, midyatta fecir namazında camiye gitmiyordum. İmama nasihat ettim. Cemaata nasihat ettim. Cemaat diyorlar ki valla Şerif abi biz hoca ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Biz hocaya tabiyiz. Ya diyorum ki onlara ya kardeşim masiyette itaat yoktur. Siz bakınız gelin benimle bakınız. Dama çıkıyoruz böyle. Mescidin damına çıkıyoruz. Bakınız. Yani daha şafak kesinlikle çok uzak. Yarım saat bekliyoruz ondan sonra şafak çıkıyor. Yani yarım saat önce hatta bazen yarım saatten daha fazla imsakiye yapıyorlar. Ve şafiiler ne yapıyor orada? Hemen İmsakiyeden sonra ezan okuyorlar ve fecir namazını kılıyorlar. Emin olun o kıldıkları namaz fecir namazı değildir. Gece namazını yani nafile namaza geçer ve orada o gün bir yani Ramazan ayında özellikle bir ay boyu fecir namazını kılmamış sayılıyorlar. Ve ben maalesef işte bu kadar nasihat etmeme rağmen ben babamı ve kardeşlerimi orada camiye gitmiyorduk. evde namazımızı kılıyorduk. Çünkü kesinlikle vakit girmiyor ama hanefilerin oldukları yerlerde Burada yani gerçekten onlar e, yani her ne kadar %100 sünnete uymuyorlarsa da e, yani Şafiilerden çok daha iyi yapıyorlar ve İskenderun'a e, geldiğim zaman ben Hanefilerin camisinde fecir namazını kılıyordum yani Şafiilerin mesilini kılmıyordum. Ve bizim medyada Henefi Mescidi olmuş olsaydı ben gerçekten gidip orada kılacaktım. Ama yok hepsi şafiidirler. Onun için evde kılıyorduk. Dolayısıyla burada imsakiye de denen yani takvimde bazen bazı yerlerde gerçekten tam takvime göre yani vakit giriyor. Bazı yerlerde takvime göre gerçekten vakit girmiyor. O zaman en doğrusu ne yapmak lazım? Eğer şafakı kendisi... Takip edebiliyorsa en doğrusu takip etmesidir. Takip edemiyorsa böyle mesela e, tembellik varsa veyahut da binalar çok yüksekse bunu çıkaramayacaksa yani mesela diyelim ki beş buçukta fecir namazı okunuyorsa takvim'e göre beş buçuğu geçirsin mesela diyelim ki e, altıya yirmi kala ne yapar? Namazını kılar. Tabii ki bu kadınlar için ama erkekler tabii camiye gitmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz erkeklerin camide Müslümanlarla beraber camide namaz kılması vaciptir. Ama kadınlar ise kendi evlerinde bu vakitleri takip ederek namaz kılmaya çalışırlar. Allah'u alem. Hocam demin soruyla alakalı yani demin hani küçük, küçük görmekten kastım diyor. Küçük görmekten kastım onun tekrarlanması tekrarlanmasıdır diyor. Yani samimiyetsizlikten dolayı münafıklık haklarına tutması olabilir mi diyor. Böyle alayvari değil de. Biliyor yanlış oldun ama... Gide, tıkla. Tıkla. Bu küçük günahlar biliyorsunuz küçük günahların irtikab edilmesi... Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mesela... Kişi abdest aldığı zaman ömre ile ömre arası... Namaz ile namaz arasında bu küçük günahlar hepsi affolunuyor. Büyük günahlar müstesna. Örneğin bir kişi fecir namazını evinde camide kılıyorsa... Öğlen namazı vakti geldiği zaman... Gidip yine camide Müslümanlarla beraber namaz kılıyorsa bu iki vakit arasında bu küçük günahlar hepsi affolunuyor. Ama bu demek değildir ki biz burada demek yani teşvik etmiyoruz yani hani bak küçük günahları irtikab et demek istemiyoruz. Tamam mı? Kesinlikle küçük günahları irtikab etmek caiz değildir. Ama bu tür vakitlerde ey ömre ile ömre arasında, Ramazan ile Ramazan arasında yapılan günahlar, küçük günahlar, tamam mı? Hac ile hac arasında, namaz ile diğer namaz vakti arasında yapılan bu küçük günahlar Allah Celle Celalühü ne yapıyor? bunlara affediyor. Ve en doğrusu tabii ki bunları yapmamak lazım. Özellikle samimi bir Müslümansa, dininde samimi bir Müslümansa bu küçük günahları irtikap etmemesi gerekiyor. Ancak ben istirham ediyorum. Acaba bu kastettiği küçük günah ne olabilir? Bize bir açıklasa acaba yani gerçekten yani önemsenecek bir küçük günah mıdır yoksa öse, öse, önemsemeyecek bir küçük günah mıdır acaba? Bize bir sikretser acaba bir sakıncası var mıdır? Duyuyor mu? O zaman e, eğer duyuyorsa kardeşimiz e, yazmasında yani. ya, yazması için rica ediyoruz. Tamam. Acaba tamam. nedir yani? Çünkü küçük günahlar çoktur. Küçük günahlar çok sayılmayacak kadar çoktur. Ama bir küçük günah var, bir de başka bir küçük günah var. Yani büyük günaha yakın olan küçük günah var. Ama çok daha küçük günahlar var mesela. Yazdı mı? Mesela iş, iş sebebiyle diyor kadın erkek irtilatı. He. İş sebebiyle işte elinden geldiği kadar ne yapmayacak? Elinden geldiği kadar orada kadınlara yaklaşmayacak. Örneğin diyelim ki diyelim ki terzidir. Genelde bu <gülüyor> konfeksiyoncu elbise, elbisesini yapan kadınlar mesela kadınlar şurada ama bunun bir makinası var, onun bir makinası var. Bu burada oturuyor. Tamam mı? Mesela veya da o ondan ağlıyor, bu bundan ağlıyor. Yani bu tür şeyler olduğu zaman elinden geldiği kadar kadınlara karışmasın. Yani nasıl? Yani yaklaşmazsın. Örneğin kadın orada mesela diyelim ki kol dikiyor. Diğeri efendim şunu dikiyor, o bunu dikiyor, bu bunu dikiyor. Eğer illa de ondan almak istiyorsa mesela edepli bir şekilde elinden geldiği kadar kalbini saf kılarak yani temiz, temiz tutarak o kadına karşı art niyetli bakmaması yani iş icabı ile onu alması ve elinden geldiği kadar onlardan uzak durması. Tabii ki bu konuda alimler diyorlar ki bu konuda diyor Müslüman elinden geldiği kadar bu tür yerleri yerlerde çalışmaması. Ve bu konuyla ilgili bazı ayetleri getiriyorlar. O men yettekillaha yecal lehu makhrace ve yerzuquhu min la yahteseb ve men yettekil la yecal her kim hakkıyla Allah'tan korkarak Allah'ın haram kıldığı Allah'ın sakındırdığı haramlardan sakınırsa Allah Celle Celaluhu ona bir çıkış yolu gösterir ve hiç tahmin etmediği yerden onu rızıklandırır. Ve emin olun belki bazı şahısla diyorlar ki zordur bugün Türkiye'de nereye gidersen karışıklık var marşıklık var falan filan denilebiliyor mesela. Bahaneler ediliyor. Olabiliyor da tabii. Çünkü örneğin memurdur mesela bir devlet dairesinde çalışıyor. <gülüyor> Adam yani bütün devlet daireleri karışıktır. Peki ben bu burada çalışmasa ne yapacağım? İşsiz mi kalacağım? Yok. Herkes çoban olamaz ki, herkes çiftçi olamaz ki, herkes dağıtıcı olamaz ki. Yani mutlaka böyle bir toplumda çalışılacak. Ha o zaman böyle bir toplumda karışık bir toplumda çalışıyorsa elinden geldiği kadar kadınlardan uzak durmaya çalışacak. Veyahut da kadın erkeklerden uzak durmaya çalışacak. Her iki cins birbirlerine yaklaşmamaya çalışılacak. Ve ben inanıyorum ki bu iki cins de bu konuda samimi iseler, ben inanıyorum ki Allah Celle Celaluhu onlara bu konuda yardım edecek. Allahu u Hocam, kadın kendi evinde kendi aile ortamında pantolon giyebilir mi? Burada alimler eğer bu pantolon özellikle pantolon derken yani bu kaç pantolonlar oluyor değil mi? Böyle ince her tarafını gösteren ve diyorlar ki bu pantolonun babasına karşı, kardeşine karşı dedesine karşı bile bunları giynemez Her ne kadar bunların nikahı ona düşmüyorsa da böyle daracık giyinik vaziyette çıplak olan elbiseleri giyinik vaziyette çıplaklık halini gösteriyor. Çünkü bu o daracık bluzu giydiği zaman memeleri hepsi dışarı çıkıyor öyle değil mi? kalçaları hepsi dışarı çıkıyor affedersiniz ister ön bacak kesimi olsun ister arka kalça kesimi olsun kocasına yani bir baba bir baba kızının o şekilde görmesi kesinlikle hoş değildir veyahut da bir abi kız kardeşini bu şekilde görmesi hoş değildir ama kocasına karşı eğer o Bantolon, kafir kadınların giydiği elbiselere benzemiyorsa, örneğin böyle geniş hani pejamalar oluyor ya, çünkü pejama da bantolondur. Hani e, uyku pejamaları diyorlar ya, eşortman, diyorlar. He, eşortman mesela dedikliğin dediği gibi, eşortma mesela, bu eşortman eğer genişse kocasına karşı mesela, kocasına karşı bunu giymekte bir beys yok. Ama bu kom pantolon denen pantolonlar veyahut da bu kıskanç streç denen pantolonları burada onların aralarında giymek abesinin göreceği, babasının göreceği e, veyahut da dedesinin göreceği e, vaziyette bunlar giymek gerçekten ahlaka aykırı olduğu gibi he, manevi yönden de gerçekten çok e, affedersiniz çok edepsizliktir yani nasıl bir kız babasının yanına o şekilde çıkabilir yani artık demek ki haya kalmamış ve hayanın onda dokuzu kimdedir? Kadındadır hayanın onda dokuzu erkeklerde değil kadındadır o zaman o kadın babasının yanında bile o şekilde çıkmaması gerekiyor ancak o şekilde böyle kıskaç bir elbise giymek ancak kocasının yanında olabilir tamam mı? Allah'u alem ince çorapların üstüne mes olur mu benim hocam hanefi mezhebinden ve diyor ki zamanındaki çoraplar yündenmiş ve alimler bunu caiz görüyorlarmış herhangi bir delil var mı sizin diyor youtube'daki videoda dinlediğim denildi ki sahabeler ince bes sarıyorlarmış ayaklarına ve bu vezin bu üzerine mes ediyorlarmış diyor aleyhissalatü vesselam sünnetir, sünnetir mize de geçiyor <gülüyor> diğer sünnetlerde de geçiyor Aleyhisselatü Vesselam çorap üzerinde Mesih yaptı. Ve bunu biz Taharet bölümünde gördük. Çorap üzerinde Mesih yapmış. Ayakkabı üzerinde Mesih yapmış. Bot üzerinde Mesih yapmış. Arapçada şöyle geçiyor. al Bot anlamına geliyor. Ay aşık kemiklerin üstünde olan ayakkabı. Ayakkabı yani el dedikleri. Na'l, aşık kemiklerin aşağısında olan ayakkabı. Şimdiki bizim gidiğimiz ayakkabılar Kundara dedikleri. Tamam mı? Vel-Cavrab, <gülüyor> Arapçası çoraptır, Türkçesi Çoraptır. Zaten Türkçe yani oradan alınmış. Çorap, cavrab. Mesela biz Türkçe diyoruz ki lütfen. Arapçası lütfen. Dolayısıyla bazı Türkçe kelimeler aslı Arapçadır. Çorap yani Arapçadan gelme bir isimdir ama biraz e, evrilmiş yani. Çevrilmiş. Orada şırab deniliyor veyahut da caurab deniliyor burada çorab deniliyor dolayısıyla ve Selam bu üç şey üzerinde ne yapmıştır? mesih yapmıştır ve burada bazı alimler kalıntlığı şart koşuyor şafiiler arasında da bazı alimler bunu şart koşuyor kalıntlığın, kalın olmasını henefiler arasında bunu şart koşuyorlar ancak burada şart bunu şart koşarken kesinlikle sünnetten böyle bir delil yoktur. Ey sünnette Aişe hat ve selam tarafından veyahut ashabtan, tabiinden, hatta tabiinden delil getirerek ince çorap üzerinemesi yapılmaz diye bir delil yoktur. Ve burada İmam Elbani Rahimahullah yani bu çağ bu zamanda yaşayan alimlerimiz Tamam mı? Üstadlarımız bu meseleye değinirken bu hadisler altında bunu şerh ederken diyorlar ki çorap ayak üzerinde tutuluyorsa ayağı ötüyorsa ister ince olsun ister kalın da olsun üzerinde Mesih yapmakta bir beyis yoktur. Madem ki bu çorap ayağa girmiş tamam mı? Ve kendiliğinden yani ayağı tutuyor örneğin şu şekilde düşmüyor. düşmüyor. Artık bu çorap ince olsun ister ayak tenini göstersin İster göstermesin, onun üzerinde Mesih yapmakta bir beyis yoktur ve en doğru görüş de budur. Dolayısıyla burada ince çorap üzerinde Mesih yapılmaz diyen alimlerin sünnetten hiçbir delilleri yoktur. Delilleri olmadıkları gibi diğer alimler ince çorap üzerinde Mesih yapıl yapılmasını yapılmasında bir beyis görmeyen alimlerde. Tamam Delilleri nedir? Delilleri diyorlar ki burada ve Vesselam çorap üzerinde Mesih yaparken ince veya da kalın şartı koşmamış. Madem ki ince ve şartı koşmamışsa o zaman madem ki bu da çoraptır o zaman ise yapılabilir. Ve o zaman bazı ashablar mesela çorabı olmayan ne yapıyorlardı? Yanında bulunan çaputları ayaklarına sararak o çaputlar üzerinde Mesih yapıyorlardı. Ve Mesih ister Pamuk cinsinden olsun, ister yün cinsinden olsun, ister deri cinsinden olsun, ayak üzerine giyilen her şey üzerinde Mesih yapılır. Ve en doğru görüş budur. Wallahu alam. Erkek eş boşandığı hanımına kocalık hakkını helal etmeyebilir mi? Bir tane. Erkek eş diyor, boşandığı hanımına... Erkek eş dedi ki yani... Erkek, koca. Erkek koca. Koca. Boşandığı hanımına... Kocalık hakkını helal etmeyebilir mi? E tabii ki helal etmesi en doğrusudur. Ama helal etmese dese ki, vallahi ben helal etmiyorum. Tabii o onun bileceği hak. Ama en doğrusu ve en eftarı onu helal etmesidir tabii yani. O şarttan hakları var mı hocam? Eski yani mi? hak yani eski haklar yani eski mesela. Haklar ona zulmetmişse, hakkını yemişse, dövmüşse, mesela parasını yemişse, mehrini gasp etmişse, yani dünyavi yöne ona zulmetmişse, tamam mı? Mutlak manada, yani erkek de kadına zulmetmiş olabilir. Hangi erkek, hangi erkek hanımıyla bağırışmıyor, çalışmıyor. <gülüyor> Bazen, haksız yerde bir erkek hanımına bağırıyor, mesela kalbini kırıyor. Yani bu bir haksızlık değil midir? Dolayısıyla, erkeğin kadın üzerinde hakkı olacağı gibi kadının da erkek üzerinde hakkı olabilir o zaman en doğrusu her ikisi de birbirlerini helal etmeleridir ben bir soru sorayım. şimdi bir kardeşimiz dedi ki Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle madem ki bizim Müslüman olmamızı istiyorsa olalım o zaman kafirin burada suçu yani bu tür kişiye ne diyelim yani Gerçi bu konumuzla ilgili değildir ama gene de değinelim. yani <gülüyor> işi. Yani sanki demek istiyor ki, <gülüyor> sanki demek istiyor ki, yani hadi bu yalla bu peki bu kafir yani bu kafirlen niçin azap ediyor? Sanki onu demek istiyor değil mi? Bu mesela kader meselesine giriyor ve bundan önceki derslerimizde biz değinmiştik. Akide kitabı dersimizde buna değinmiştik. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu var iken, yani kainatı yaratmadan önce onunla hiçbir şey yoktu. Öyle değil midir? Allah Celle Celaluhu şu alemi yaratmadan önce sadece kendisi vardı ve onunla hiçbir şey yoktu. Tek başınaydı. Hiçbir mahluk yanında yoktu. Dolayısıyla o zaman var ise bu zamanda da vardır değil mi? Ve burada mesele buna da giriyor hani biliyorsunuz Eşariler, Maturidiler, Mu'tezililer ve şunlar bunlar diyorlar ki mesela Allah'a yer, mekan tahsis etmek doğru değildir. Tabii ki mekandan kasıt eğer mahluk olan mekan deniliyorsa tabii ki şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu mahlukatın içinde değildir. Yani öyle bir mekan kastediliyorsa. her ve kele Allah Celle Celaluhu mündemmen öyle yani mahluk bir mekandan münezzettir ama Allah Celle Celaluhu kainatı yani mahlukatı yara mahlukatı yaratmadan önce Allah Celle Celaluhu var mıydı yok muydu Vardı. peki neredeydi vardı değil mi vardı ama mahlukat içerisinde değildir mahlukatı yarattıktan sonra da Allah Celle Celaluhu arşa yükseldi yani arşın üzerindedir nasıl arşın üzerindedir Allah'u alem ey Allah Celle Celaluhu arşın üzerindeyken Yine hiç mahlukatın içinde değildir. Ve bazı şahısların söyledikleri gibi işte yani Allah Celle Celaluhu ne şurada ne orada ne burada ne içinde ne hatta ne içinde ne de dışında ne mahlukatın içinde ne de mahlukatın dışında gibisi. Ne ona bitişik ne de ona acayip acayip şeyler. Bunların demek istediğim şu. Allah Celle Celaluhu kainatı yaratmadan 50.000 sene önce Tamam mı? Yaratacağı şeylerin her şey onun ilmindeydi. Kimin iman edip iman etmeyeceği bu mahlukat içerisinde biliyor. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu kafire zulmetmiyor. Yani Allah Celle Celaluhu bu yarattığı kainat içerisinde olan mahlukat, cinler ve insanlar içerisinde olan insanlar veyahut da cinler kendi isteğiyle kendi dileğiyle ne oluyor? Allah'a isyan ediyor veyahut da kafir oluyor. Dolayısıyla burada Allah'a itaat eden Allah onu mukafatlandırır. Allah'a itaat etmeyen Allah ona ceza verebilir, affedebilir. Ve bu her ikisi de Allah Celle Celaluhu bunları yaratmadan önce elli bin senece bu Allah Celle Celaluhu'nun bilgisindeydi. Anlaşıldı mı? Bu Allah Celle Celaluhu'nun bilgisindeydi. Allah biliyor ki filan daha yaratmadan önce filan yani iman etmeyecek. Örneğin örneğin Abu Talib Ali satt ve selamın öz amcası ve Ali satt ve seleme kaç defa diyor ki senin dinin hak din olduğunu bilmeme rağmen diyor. Eğer bana alay edilmeyeceğini bilseydim, eğer benim arkamda yani ben öldükten sonra beni eleştirmeyece beni eleştirmeyeceklerini bilseydim, bana laf atmayacaklarını bilseydim ben senin dinine uyacaktım. Ve Abu Talib Ali satt ve selam Ali satt ve selemi o kadar yardım etmesine rağmen ve Ali Satt ve hak din üzerinde olmasını bilmesine rağmen ne yapmadı? Onun dinine uymadı. Ve Ali Satt ve dünyevi yönden amcası olduğu için çok seviyordu. Ama şer'an onu sevmiyordu. Yani kafirliğinden dolayı değil, amcası olduğundan dolayı seviyordu ve Allah Celle Celaluhu'nun ilmindeydi bu. Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde biliyor ki Abu Talib her ne kadar heh, Her ne kadar Ali ve selam o kadar ısrar etti. Aleyhisselatü Vesselam'a bu talible çok uğraştı Müslüman olması için. O kadar uğraştı ki Müslüman olmasını istiyordu ki ama olmadı. Onun için Allah Celle Celle dedi ki اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبُ وَلَكِنَّ اللّٰهِ يَهْدِي مَنْ يَشَىٰ Ey Habibim sen sevdiğin hidayete ne yapamazsın? Eldiremezsin. Eldiremezsin. Allah dilediğini hidayet eder. Ve bazı şahıslar burada işte çelişkiye düşüyor veya da kafa karışıyor. Ha, Allah dilerse hidayet eder. O zaman Allah Celle Celaluhu Abu Talib'in hidayet olmasını istemedi. Hayır öyle değil. Yani orada Allah Celle Celaluhu Abu Talib'i zorla hidayet etmedi. Çünkü onun ezeli ilminde biliyor ki Abu Talib Müslüman olmayacak. Ve küfür üzerinde ölecek. Ezeli ilminde Allah Celle Celaluhu biliyor ki filan Müslüman şu masiyet üzerinde ölecek. Nice Müslümanlar? İçki iç alkolü içki içerken ölüyorlar nice Müslümanlar, Allah korusun zina yaparken zina esnasında yani kadın ve erkek zina esnasında birbirlerinin üzerindeyken ecelleri geliyor ya onun ya bunun bakıyorsun ki ölüyorlar yani o masiyet üzerinde ölüyor ve bütün bunlar daha yaratmadan önce Allah Celle Celaluhu biliyor ki Filan zamanda, filan senede, filan ile filan birbirleriyle evlenecekler, şu olacak, bu olacak, şu olacak. Bütün bunlar hepsi Allah'ın bilgisindedir. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu kimseye zulmetmez. Kim kime zulmeder? Her, herkes kendi kendine zulmeder. Masiyet irtikabi eden kendi kendine zulmediyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an indirmiş, bütün toplumlara ne yapmış? Kitap indirmiş her ümmete bir Resul göndermiş Allah Celle Celaluhu. Her ümmete bir Resul göndermiş. Ve her ümmet içerisinde Resullerin dışında da alimler göndermiş. Yani alimler oluşturmuş. Ve bu insanlar ne yapıyorlar? İyiliği emredip kötülükten sakındırıyorlar. Anlatıyorlar. Bak Kur'an mevcut. Sünnet mevcut. Öyle değil mi? Ama Müslümanlar bu Kur'an'ı ve bu sünneti öğrenmek istemiyorlar. Hatta bazılarına biz diyoruz ki ya bugün derslerimize gelin oturalım konuşalım Hani bilmediğiniz diyor, ya hocam diyor, ya biz gelsek diyor bari bilmiyorsak diyor hiç olmasa yaptığımız belki sorumlu tutulmayız diyor. Çünkü öğrensek diyor ondan sonra yine yapsak daha kötü olur. Halbuki Allah'ın ilminden yüz çevirmek Allah katında çok çok çok daha büyük bir günahtır. Allah'ın dininden yüz çevirmek yani öğrenmemekten yüz çevirmek Allah katında büyük bir günahtır. Ha, o zaman Aleyhisselatü Vesselam döneminde, basa basa Abu Cehile, Ebu Lehebe diye şuna buna İslam'ı anlatırken ve onların da yüzde yüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hak üzerinde olduğunu bilmelilerine rağmen ne yapmadılar? Ona iman etmediler. veya otta ona isticabe etmediler ve küfür üzerinde öldüler. Burada hani Aleyhisselatü Vesselam'ın ne günahı var? Veyahut da Allah Celle Cellehü bunla, niye bunlara zulmetsin? Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Kafirler de kendi kendilerine zulm ediyorlar. Müslümanlar da kendi kendilerine zulme diyorlar. Allah Celle Celal kimse zulmetmez. Dolayısıyla burada Allah Celle Celalü Kur'an'ı Kur'an indirmiş, özellikle son ümmete Kur'anı indirmiş, Sünneti de indirmiş, Resulü de indirmiş. Her tarafta alimler kol geziyor. Kitaplar mevcut, her yerde kitaplar mevcut. Çeşit çeşit dillere tercüme edilmiş. Ama mal efsi Müslümanlar okumak istemiyorlar diyorsun? Ya bugün bu filan adamın ne günahı var da? Efendim bu azap ediliyor da cehenneme, cehenneme gidiyor. Bu da efendim azap edilmiyor cennete giriyor. Çünkü bunun günahı işte Allah'a isyan edip Allah'a uymaması. Bu da Allah'a yani isyan etmeyip Allah'a uymasından dolayı bunu cennete bu cennete girdi. Bu da cehenneme girdi. Vallahi alem. Tabii ki bu kader meselesi çok uzun bir mevzudur. Veya tarih boyunca biliyorsunuz bu konuda çok ihtilaflar olmuş ve ee, bu meseleyi savunan iki tane sapık fırka var. Birisi El birisi diğeri de El Kaderiye. Ve Mu'tezile fırkası aynı zamanda Kaderiye'dir. Ve bunlar gerçekten kaderi inkar ediyor Mu'tezileler ve e Cebriyeciler. Bunlar ne yapıyorlar? Maal bu mesele üzerinde çok duruyorlar ve İslam ülkelerinde bu akide konusunda okutulan genelde mütezil akidesi okutuluyor veyahut da eşhanilerin veyahut da maturidilerin akidesi okutuluyor. Ve burada eşhanilerin akidesi derken İmam Abu Musa el-Eşari rahimahullah biliyorsunuz son zamanlarda bu görüşünden vazgeçti ama bu görüş ortada kaldı. Ama kendisi bu sapık görüşten vazgeçti ve ehli Sünnet ve Cemaat'ın e, fikrini benimsedi ve bu konuyla ilgili ona yani e, döndüğüne dair iki tane kitap var birisi Mekaletul İslamiye ikincisi El İbale diye bir kitap var burada kendisinin bu safık görüşten vazgeçip el İsnet ve cemaatin inancını, benimsini ispat ediyor adam Allah o ve sallallahu aleyhi ve sallamü bihamdik